782, numaralı konu, Abdullah bin Amr'ın, bugün işlediğim bir sevap Hazreti Peygamber zamanında işlediğim iki sevaba denktir, çünkü o zaman biz sadece ahireti düşünürdük demesi, evet, Abdullah bin Amr İbnül As şöyle diyor, bugün işlediğim bir hayır, bana, Hazreti Peygamber devrinde işlemiş olduğum bunun gibi iki hayırdan daha sevimli gelir, çünkü Hazreti Peygamberle birlikte iken bizleri sadece ahiret ilgilendirirdi, bugünse dünyaya ettiğimiz için onun elinden kurtulmaktadır en büyük kahramanlıktır.